Yedinci Lemma, sure i Fetin ahirindeki ayetin yedi nevi ihbar-ı gaybîsine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani Allahu Ressu luhu Rüya bilhak. La tadhulunn al-Mesjid al-Haram insha Allahu âminin muhalliqin rûusekum ve mukasirin la tafafun. Fâ alimma lâm taâlemu fâ min dûn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 Zalik məsələləri في Taurat və في fi İngilil k zargn axrj şadqəhu f على f يعجب f stba ala suqhi yəgjb الله liyızıf bimul küffar vəd Allahu ləzin əmanu və əmilu bu üç ayetinin icazı vardır. Kur'an-ı Mücizü'l-Beyan'ın 10 vücuhu külliyeyi icaziyesinden ihbar-ı bil gayb vecihi şu üç ayette 7-8 vecihle görünüyor. Birincisi, Lakat kad sadaka Allahu rasulahu'r-ru'ya" ila âhir. Fetih-i Mekke'yi vukuundan evvel kat'iyetle haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İkincisi, فَجَعَلَ min دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ifade ediyor ki, sulh Hudeybiye, çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş ve Kureyşiler bir derece galip görünmüş olduğu halde, manen Sulh-u Hudeybiye, manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Filhakika, hakika u Hudeybiye ile çendan maddi kılınç, kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur'an-ı Hakimin barika asâ elmas kılıncı çıktı, kalpleri, akılları fethetti. etti. münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Mehasini İslamiyet, envar-ı Kur'aniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahiye harp olan Halit bin Velid ve bir dahiye siyaset olan Amr ibnül As gibi Malûbiyeti kabul etmeyen zatlar Sulh-u ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'ani onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemali inkıyat ile İslamiyete gerdendade teslim olduktan sonra Hazreti Halid bir Seyfullah şekline girdi ve fütuhat ı İslamiyenin bir kılıncı oldu. Mühim bir sual. Fahrul Alemin ve Habibi Rabbul Alemin. Hazreti Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huney'nin bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? el cevap Müşrikler içinde o zamanda saffı sahabede bulunan ekabir-i sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için Hikmet-i ilahiyye hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükafat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler müstakbeldeki sahabelere karşı malûp olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler belki sıyuf korkusuyla değil, belki barikaya hakikat şevkiyle İslamiyete girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü La tahafun kaydıyla ihbar ediyor ki sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki Ceziretul Arabtaki bedevi akvam çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısma azamı düşman iken yakın bir zamanda hiç havf hissedilmezken Kabe'yi tavaf edeceksiniz. İhbariyle, ile Arabı itaat altına ve bütün Kureyşi İslamiyet içine ve emniyeti i vaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vuku'a gelmiştir. Dördüncüsü, هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Kemal-i kat'iyyetle ihbar ediyor ki, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın getirdiği din, umum dinlere galebe çalacak. Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir devletlerin edyan resmileri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın getirdiği din, umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve kat'iyetle ihbar ediyor, istikbal o haber gaybiyi, Bahri Muhit-i Şarkî'den, Bahri Muhit-i Garbî'ye kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Beşincisi, Muhammedur Resulullah vellezîne ma'ahû eşiddâ'u alel küffâri ruhemâ'u beynehum terahum rukke an süccedâ ilâ ahir. Şu ayetin başı, Sahabelerin Enbiya'dan sonra nev'i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayayi aliye ve meziyayyi galiyeyi haber vermekle mana-i sarihiyle tabakat-ı sahabenin istikbalde mühtasif oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber mana-i ehli tahkikce vefat-i nebevi'den sonra makamına geçecek hulefa-i raşidine hilafet tertibiyle işaret edip her birisinin en meşhur medare imtiyazları olan sıfat-ı dahi haber veriyor. Şöyle ki: Valladine ma'iyyet-i mahsusa ve sohbet-i hasa ile ve en evvel vefat ederek yine ma'iyyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi eşidde uale'l küffar ile istikbalde kürey-arzın devletlerini fütühatı ile titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i gösterir. Ve ruhama u beynehum ile istikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken, Kemal-i merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefsederek Kur'an okurken mazlumen şehid olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı da haber verdiği gibi terahum rük'an süc'dan ibtagon fadl'an minallah ve rızvan'a saltanat ve hilafete kemal eliyakat ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemale zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rüku ve secûtta devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazreti Ali'nin radıyallahu an istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mes'ul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl ilahi olduğunu haber veriyor. Altıncısı Velike meseluhum fit Tevrah fıkrası iki cihet ile ihbar-ı gaybidir. Birincisi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam gibi ümmi bir zata nisbeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Evet, Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi, ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberlerindedir. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde, şu sure-i fethin fit hükmünü müteaddit âyatıyla tasdik ediyor. İkinci cihet, ihbar-ı şudur ki, مثeluhum fit fıkrasıyla ihbar ediyor ki, sahabeler ve tabiînler, ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki, ruhlarındaki nuraniyet, yüzlerinde parlayacak, ve cephelerinde kesret-i hasıl olan bir hatemi velayet nev'inde alınlarında sikkeler görünecek. Evet, istikbal bunu vuzuh ile ve kat'iyet ile ve parlak bir surette ispat etmiştir. Evet, o kadar acip fitneler ve dağdağ siyaset içinde gece ve gündüzde zeynel gibi bin rekat namaz kılan ve tağus-u Yemeni gibi kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zatlar Metelhum pit tevrat sırğını göstermişlerdir. Yedincisi, wa metelhum fil İncili kezar in akraca şat ahu fa azaruhu fas tağlaba fas ta wa ala li yığıda bihmu l kifar iki cihet ile ihbar gaybidir. Birincisi, Nabi ümmiye nispeten gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. Evet İncilde Ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhissalatu vesselam vasfında "Ma'ahu bum min hadid ve ummetuhu kedalik" gibi ayetler var. Yani Hz. İsa aleyhisselam gibi kılınçsız değil, belki sahibi'su seyf bir peygamber gelecek, cihada memur olacak ve onun sahabeleri dahi kılıçlı ve cihada memur olacaklardır. O kadib-i hadid sahibi reis-i olacak. Çünkü İncil'in bir yerinde der ben gidiyorum ta alemin reisi Aleyhissalatu vesselam gelsin. Yani alemin reisi geliyor demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler çendan mebdede az ve zayıf görünecekler. Fakat çekirdekler gibi neşvunema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek küffarın gayızlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılıçlarıyla nev'i beşeri kendilerine musahhar edip reisleri olan peygamberin Aleyhissalatu vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sûre i Fetih'in ayetinin mealini ifade ediyor. İkinci vecih şu fıkra ihbar ediyor ki sahabeler Çendan azlığından ve zaafından Sulh-u kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki ruh zemin tarlasında, dest kudretle ekilen nev-i beşerin, o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz sümbüllerine nispeten, gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. Evet, istikbal, bu ihbar-ı gaybîyi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda hafif bir ima daha var ki, sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile sena ederken, en büyük bir mükafatın vadi makamca lazım geldiği halde, mağfireten kelimesiyle işaret ediyor ki, istikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret, kusurun vükuğuna delalet eder. Ve o zamanda sahabeler nazarında en mühim matlub ve en yüksek ihsan, mağfiret olacak ve en büyük mükafat ise, af ile mücazat etmemektir. Mağfireten kelimesi, nasıl bu latif imayı gösteriyor, öyle de surenin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ Allahu مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْ بِكَ وَمَا تَأَخَّرُ cümlesiyle münasebettardır. Surenin başı, hakiki günahlardan mağfiret değil, çünkü ismet var, günah yok. Belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile peygambere müjde-i mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha katar. İşte ahir-i mezkür 3 ayeti 10 vücuhu u i'cazından yalnız ihbar-ı gaybî ve cinin çok vücuhundan yalnız 7 ve cinin bahsettik. Cüz-i ve kadere dair 26. sözün ahirinde şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lemay icaza işaret edilmiştir. Bu ahirki ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor ve elfazıyla sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi hurufatıyla ve o ayetteki hurufatın tekerrür adediyle yine Ashab-ı Bedir, Uhud Huneyn, Suffe, Ridvan gibi tabakatı ı meşhure-i sahabede bulunan zatlara işaret ettikleri gibi, ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ i Sureyfet'in ahirindeki ayetin manayı işaresiyle verdiği ihbar-ı gaybî münasebetiyle, gelecek ayette aynı haber, Aynı manay işaret verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. Bir tetimme, wa la hadeena hum sra tan ista'ime, waman yutigillaha wa rasoula, fa ulaik ma al-ladzina angamallahu alayhim min al-nabiyyin wa al-sadiqin wa al-shuhada' Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Birinci nükte, Kur'an-ı mucizül beyan mefahimiyle manayı sarihiyle ifade-i hakâik ettiği gibi üsluplarıyla hey'âtıyla çok ma'ani işâriyyeyi dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabaka manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz'î fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. İşte bu sırra binaen Ayat-ı Kur'aniyenin ehli tefsir tarafından hadsiz hakayıkı beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakayıkı var ve bilhassa hurufatında ve manayı sarihinden başka işaratında çok ulûmu mühimme vardır. İkinci nükte. İşte bu ayeti kerime "Minen Nebiyyina ve's-Siddiqina ve'ş-Şuhada'i ve's-Salihin ve, ve, ve, ve hasuna ulâika tabiriyle sırat-ı müstakimin ehli ve hakiki niyam-ı ilahiye mazhar, nev-i beşerdeki taife-i enbiya ve kafile-i ve cemaat-ı şühedâ ve esnaf-ı salihîn ve envâ-ı bulunduklarını ifade etmekle beraber. Âlem-i İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra, o beş kısmın imamları ve baştaki rü'esalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi, ihbar-ı gayb nev'inden bir lemay-ı icaz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet, yin nasıl ki sarahatle Hazreti Peygamber aleyhissalâtu Vesselama bakıyor. Vassıddîkîn fıkrasıyla Ebu Bekir-i bakıyor hem Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve Sıddık ismi ümmetçe ona unvana mahsus ve inlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda kelimesiyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Rıdvanullahi aleyhim Ecmaini üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü siddiktan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehid olacaklarını, fazileti şehadetleri de sair fezailillerine ilave edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. Vassalihin kelimesiyle, ashab Suffe, bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek, vhasune ulayke rafika cümlesiyle manayı sarihiyle onların ittibana teşvik ve tabiînlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle, manai i işaresiyle Hulefay Erba'nın beşincisi olarak ve innel hilâfete ba'dî thelâthûne seneten hadîs-i şerîfin hükmünü tasdik ettiren, müddet-i hilâfeti, azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için, o mana-i işaresiyle hazret Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Sûre-i Fetin ahirki ayeti Ulafay erbaya baktığı gibi bu ayet teyiden ihbar-ı gayb nev'inden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar. İşte Kur'an'ın enva icazından olan ihbar-ı gayb nev'inin lemaatı icaziyesi, ayet-i Kur'aniyede o kadar çoktur ki hasra gelmez. Ehli zahirin 40-50 ayete hasretmeleri nazar-ı zahiri iledir. Hakikatta ise binden geçer. Bazen bir ayette 4-5 vecih ile ihbar-ı gaybi bulunur. Rabbena la tu'akhidna in nesina au ahtana. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Bu tetinmeye ikinci bir izah. Kardeşlerim her ikisini faydalı bulmasından iki izahı beraber kaydetmişler. Yoksa biri kafi idi. Şu ahir ifetin işareti gaybiyesini teyit eden hem Fatiha'yı Şerife'deki Sırat-ı Müstakim ehli ve Sırat-al-Lidina en'amte aleyhim ayetindeki murat kimler olduğunu beyan eden hem ebedül abadın pek uzun yolunda en nurani, ünsiyetli, kesretli, cazibedar bir kafile-i rüfekayı gösteren ve ehli iman ve ashabu şuuru şiddetle o kafileye tebaiyet noktasında iltihak ve refakate mucizane sevk eden şu ayet Haulayka <gülüyor> ma'al ladina en'ama Allahu alayhim minan nabiyyiina ve siddiqiina ve shuhada'i ve's và salihin ve hasuna ulaika <gülüyor> <gülüyor> Yine ahir fetin ahirki ayeti gibi ilmi belagatta ma'arizul kelam ve müstetba'ut terakib tabir edilen manayı maksuttan başka işari ve remzi manalarla hulefai erbaa ve beşinci halife olan Hazreti Hasan'a radıyallahu an işaret ediyor. Gaybi umurdan birkaç cihette haber veriyor şöyle ki Nasıl ki şu ayet manayı sarîhiyle nev'i beşerde ni'am-ı âliyeyi ilahiyeye mazhar olan ehli sırat-ı müstakim olan kâfile-i enbiya ve tâife-i ve cemaat-i şühadâ ve envâr-ı salihîn ve sınıf-ı tâbiîn olduğunu ifade ettiği gibi âlemi İslam'da dahi o taifelerin en ekmeli ve en eftali bulunduğunu ve Nebiyi i Ahir zamanın sırrı veraset-i nübüvvetten teselsül eden Tayfi ve Embiya i Enbiya ve sıddık Ekberin maden i Sıddıkiyetinden teselsül eden Kâfile-i Sıddıkîn ve Hulefâ-i şehadet mertebesiyle merbut bulunan Kâfile-i Şühedâ vel âmenû ve amilüs Salihat sırrı ile bağlanan Cemaat-i ve اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهَ sırrını imtisal eden ve sahabelerin ve hulefai raşidinin refakatinde giden esnafı tabiini ihbar-ı gaybî gösterdiği gibi Vasittü'l-Ekin kelimesiyle manai işari cihâtında Resûl-i Ekrem Vesselam'dan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe Sıddık unvanı ile şöhret bulacak ve Sıddıkîn kafilesinin reisi olacak Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı ihbar ediyor. Ve şühedâ kelimesiyle Hulefâ-yı üçünün şehadetine haber veriyor ve Sıddık'tan sonra üç şehit halife olacaklar. Çünkü şühedâ cem'dir. Cem'in ekalle üçtür. Demek Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali radıyallahu anhum sıddıktan sonra riyaseti İslamiyete geçecekler ve şehit olacaklar. Aynı haberi gaybi vuku bulmuştur. Hem vasıhalih'in kaydı ile ehli suffe gibi taat ve ibadette Tevrat'ın senasına mazhar olmuş ehli salahat ve takva ve ibadet istikbalde kesretle bulunacağını ihbar etmekle beraber ve hasune ulaika rafiqan cümlesi sahabeye ilim ve amelde refakat ve tebaiyet eden tabiînlerin tebaiyetini tahsin etmekle ebed yolunda o dört kafilenin refakatlerini hasen ve güzel göstermekle beraber Hazreti Hasan'ın radıyallahu birkaç ay gibi kısacık müddet-i hilafeti çandan az idi fakat innel hilafete ba'di 30 sene hükmile ve o ihbare yine Nebi'yenin tasdikiyle ve innebni Hasan hada seydun seyslihullah bihi beyne fi'eteyn azimeteyn hadisindeki mucizeane ihbare gaybiyeyi Nebi'yeyi tasdik eden ve iki büyük ordu iki cemaat azime-i İslamiyenin musalahasını temin eden ve nizaa ortalarından kaldıran Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kısacık müddeti hilafetini ehemmiyetli gösterip Hulefai erbaya bir beşinci halife göstermek için ihbar-ı gaybi nevinden manayı işaretiyle ve ve vahasune uleike kelimesinde beşinci halifenin ismine ilmi belagatta müstetbe'atut terakib tabir edilen bir sır ile işaret ediyor. İşte mezkür işari ihbarlar gibi daha çok sırlar var. Sadedimize gelmediği için şimdilik kapı açılmadı. Kur'an-ı Hakimin çok ayatı var ki her bir ayet çok vecihlerle ihbar-ı gaybi nev'indendir. Bu nevi ihbaratı gaybiyeyi Kur'aniye binlerdir. Rabbena la tu'akhizna in nesina au aghtana. Sübhaneke la ilme lana illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim.